Allahu biallahi min shaitan ve selamu alayka ya Seyyid al-awlin wal Ve ila jami al-Imbey wal Ve ila jami al-Imbey. Allahım. Esmaül Husna'sını anlamaya çalışıyorduk. Yani Rabbimizi tanımaya çalışıyorduk. Kitabında, Kur'an-ı Kerim'de Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımaya çalışıyorduk. 17. Esma'ya gelmiştik. Allah'ın Veali ismi. da al demek daima her zaman sonsuzca yapan yaratan eden işleyen icra eden dilediği zamanda dilediği mekanda dilediği gibi yapan demektir. Dilediğini eşsiz ve benzersiz yapan demektir. Ta'av, fiil demektir. Yapmak demektir yani. Amel başkadır, fiil başkadır. Sanat başkadır, fiil başkadır. İnşa etmek başkadır, fiil başkadır. Halk, yaratmak, ceale, kılmak başkadır. Fiil başkadır. Allah'ın faal ismi başkadır yani. Ayet-i Kerime'de Rahman Suresi'nde buyuruyordu. Allah her an bir şeyendedir. Allah her an, her gün bir şeyinde, bir iştedir yani. Eğer Allah her anda bir işte ise, hayatımızın her anına müdahale ediyor demektir. Allah'ın müdahale etmediği gibi hiçbir an yok demektir. Bununla beraber Kur'una cüzi irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. Kul nasıl tercih ederse, Allah da onun tercihine göre Da'al ismiyle tecelli edip yapar. Önce Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışalım. Allah nasıl kendini faal olarak tanıtmışsa, önce öyle Anlamaya çalışalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Buruş suresinin 13. 13 14 15 16. ayetleri. İnnehu huwa yubdiu ve yu'id. O ilk olarak yaratandır, sonra yaratmayı tekrar edendir bir yaratıyor, sonra o yaratmayı tekrar ediyor. Yani her an bir işte, her an bir tecellidedir. وَهُوَ <الْوَدُودُ> O gafur ve veduddur. Her işinde veduddur, seviyor, sevdiği için yenidir, tekrar ediyor. Bununla beraber gafurdur. Eğer magfuret etmese Varlığı yok etmesi gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, eğer Allah insanların günahlarına göre muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmaması gerekirdi. Yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Ama gıfurdur, mahfiret eder. Onun için yaratmaya devam eder. Faal isminin tecellisi devam eder. Zul Arşil Mecid O şerefli Arşın sahibidir Bütün şeref ona aittir Bununla beraber Allah hitabı kullarına yapıyor Kullarını şereflendirmeyi diliyor <gülüyor> <gülüyor> O faaldır o daimi olarak tecelli edendir, işi yapandır. Lima yürüdü, dilediği gibi, dilediği şekilde, nasıl diliyorsa öyle yapar. Yani Allah hiç kimseye uymaz, hiç kimseye haşa tabi olmaz. Nasıl dilerse öyle yapar. Eğer biri Allah benim istediğim gibi yapsın derse Allah ve aldır, dilediği gibi yapandır. Allah hiç kimseye uymayandır dedi. Böyle bir şey düşünmeyin dedi. Kur, kur olarak Allah'a abd olarak Allah'a uyması lazım, itaat etmesi lazım. Eğer Allah'ı Rab olarak kabul etmişse o da alır rubiyetin tecellisi faal ismiyle beraber tecelli eder işi o yapar işi kimseye bırakmaz Bir de Hud suresi 106. ayette 107. ayette geçiyor fa amma allazina finnar o şakiler Ateşin içindedirler. Şakı demek, Haktan ayrılmış olanlar demektir. Haktan ayrılmış olanlar. Onlar ateşin içindedirler. Hak, Allah'ın buyurduğudur. Hak, Allah'ın kelamidir. Hak, peygamberin yaşadığıdır. Şakı demek, Haktan ayrılmış olanlar demektir. Kendi kafasına göre hareket edenler, yaşayanlar demektir. Lehum fîhâ zefir Ve şehir Onların orada iniltileri vardır. İnler der. Onların orada çok farklı bir nefes alıp vermeleri vardır. Zefir eşeğin nefes almasına denir şehik de eşeğin ses çıkarırken verdiği nefese denir yani onlar orada eşekler gibi ses çıkarırlar ve emmel lezine şekur ve innar lehum fîhâ zefirun ve şehit. Halidi nefiha. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Madamet issemavati vel Yerler ve gökler durdukça. İlla maşa'e rabbu. Ancak senin Rabbinin diledikleri müstesna. İnne rabbeke ve'alim lima yürid. Senin Rabbin dilediğini yapan. Ve aldır. Aynı şeyi cennetikler için söyler. Yerlerle, yerlerle gökler durdukça onlar orada kalırlar. Ne demek? Ebediyen. La yes'elu amma yef'al Ona yaptığından sorulmaz. Hiç kimse Allah'a bunu neden yaptın diye hesap soramaz. Ve <gülüyor> hum Onlara ise sorulur. Kim neyi yaparsa Allah bunun hesabını sorar. Bunu neden yaptın diye bunun hesabını sorar. Tilke rüsûlü fedelna da'duhum ala da'd Biz Resûl'lerin bir kısmını bir kısmından faziletli kıldık. Bir kısmını bir kısmından üstün kıldık. Minhum men kellemellâh Evet, onların bir kısmıyla Allah konuşmuştur ve refağa baydurum derece. Onlardan bir kısmının derecelerini yükseltmiştir ve ateyna ise Meryemel beyinat. Meryem olarak İsa'ya da beyneler verdik ve ejdnahu bir ruhul kudus. Onu ruhul kudusla destekledik. Ve lo shaa Allah. Eğer Allah dileseydi mektethellezina min ba'dihim min ba'd bunların ümmetleri birbirlerini öldürmezlerdi ma ca'at beyinat kendilerine o beyineler Allah'ın ayetleri geldikten sonra velakin ihtilafu ama onlar ihtilafa düştüler ve minhum men amene. Onlardan bir kısmı iman etti ve münhüm men kefere bir kısmı kafir oldu. Ve Leuşa Allahu me'ttelu. Eğer Allah dileseydi onlar birbirleriyle savaşmaz, birbirlerini öldürmezlerdi. Ve Lakin Allah'e yefalu ma Ama Allah dilediğini yapandır. Allah kullarına cüzi irade vermiş, tercihi ona bırakmış. Eğer Allah dileseydi, bütün insanlar iman ederdi, savaşmazlardı, ihtilafa düşmezlerdi dedi. Ama Allah tercihi kullarına bıraktı, bir kısmı iman etti, bir kısmı kafir oldu. Evet. Devamında Allah, ''Ya eyyühellezine amenu, enfi qubu mimma razaqakum.'' Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, size rızık olarak verdiğimizden infak edin. Min qabli en yeatihi yawme la, la fihi kullatun İçinde alışverişin, dostluğun, şefaatın bulunmadığı o gün gelmeden önce bunu yapın vel kafirune hum zalim. Kafirler zalimlerin de ta kendileridir. Kafirler kendi kendine zulmedenlerdir. Qala rabbi en yekunu li gulam. Bu Hz. Zekeriya'nın Ya Rabbi bana bir evlat ver dediğinde Allah ona Yahya'yı müjdeledi. Zekeriya Aleyhisselam dedi ki: Ya Rabbi benim nasıl oğlum olabilir? Ve kad balagani bana iftiyarlık gelmiş, yaşlanmışım. Ümrü etti Benim zevcem de kısırdır. Kale Allah buyurdu ki kezalik Bu böyledir dedi. Allahu yefalu ma yesha. Allah dilediğini yapandır dedi. Allah'ın Teala isminin geçtiği ayetleri bir de Teala ismi aynı zamanda ef'alül husnadır. Yef'alu Allah dilediğini yapandır. Allah dilediği gibi yapandır dediği ayetleri hep beraber anlıyoruz. Allah'ı yethurrullediği am amenü ve amülü Salihat cennatin tecrimin tehdihel enhar Allah iman edip Salih amel işleyenleri cennette altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacak innallaha y auma yürüt Allah dilediğini yapar vela tekulen ne li şeyin inni ta'ilun zalike gada Kesinlikle herhangi bir konuda yarın şunu şöyle yaparım deme. İlla en Allah. Ancak inşallah demeden Allah dilerse demeden yarın şunu şöyle yaparım deme. Veskur rabbike iza nesite eğer unutursam Rabbinin zikri ve kul deki asa en yehdi yani Rabbi umarım ki Rabbim beni hidayete erdirir liqribe min haza bundan daha yakın bir rüşte beni erdirir Allah fear benim dedi yarın şunu şöyle yaparım deme dedi ancak Allah dilerse de dedi. Kullu men aleyha fan. Her ne varsa hepsi fanidir. Hepsi yok olucudur. Her ne varsa. Ve yebqa Rabbi rabbike zul celali vel ikram. Ancak celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı, cemali bakidir ve bey yala yerbikum tu keziban Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız? Yes'aluhu men fi semavati vel Yerde gökte her ne varsa hepsi onu ister. Hepsi Allah'ı ister. Kulle yevmin huwa fi şe. O her an bil şa'ında olur. Fani olan her şey, baki olanı istiyor. Ama Allah, insandan kendi iradesiyle Rabbini tercih etmesini istiyor. يَسْأَلُهُ yes Onu ister. Ondan ister değil, onu ister. مَنْ فِسْتَ Göklerde, yerde, kim varsa canlı olarak irade sahibi kim varsa hepsi onu ister. Rabbini ister. Hepsi ona koşuyor. O her an bir iştedir. Her an bir iştedir. Ne yapıyor? Kendisini isteyenlerin yolunu açıyor. Kendisine gelsin diye. Kendisine varsın diye. aayı Rabbi kuma tükezi o halde rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz sene lekum Eyüsse Ey insan ve cin topluluğu yakında hesabınızı ele alacakız seneruhhuule <gülüyor> <gülüyor> lekum Eyü hesse Kalam ''Ey iki ağırlık sahibi, ey iki ağırlığı taşıyan, yakında hesabını göreceğiz, yakında seni ağırlığından kurtaracağız.'' ''Senef ruhu, farig olmak demek, kurtulmak demek, seni yakında kurtaracağız.'' ''Eyyühez sekalam, çift ağırlık demek, iki ağırlık demek.'' Seni iki ağırlıktan da kurtaracağız. Ebe ye ala Rabbinizin hangi nimetini, nimetini yalanlayabilirsiniz? İki ağırlık demek bir dünya hayatına ait olan ağırlık bir de ahirete, ebedi hayata ait olan ağırlık bir bedenin sorumluluğunun ağırlığı bir de ruhun sorumluluğun ağırlığıdır bu. İnsan ölünce her iki ağırlığı da bırakmış olur. Kella bel tuhibun acile. Allah hayır dedi. Siz acele geleni, dünya hayatını seviyorsunuz ve tezerun Ahiret, ahiret işlerini de bırakıyorsunuz, geciktiriyorsunuz. Vücuhun yevme izin, nazire, o gün nice yüzler vardır ki parlar, nimetin sevinciyle parlar. İlâ Rabbi'ha nazire, ve onlar Rab'lerine nazar ederler, Rabbinin cemalini müşahede ederler. Vücuhun yevme izin, Basire, o gün nice yüzlerde var ki kararacak somurtup kalacak. en yef'ale biha fakire. Anlayacak ki kendisine bel kıran bir bela gelecek. Bunu anlayacak. Dehşet içinde bunu anlayacak. كَلَّا اِذَا بَلَغَةِ تَرَاقِ Allah hayır dedi. Can köprücük kemiğine dayanır ölüm anında. ve مَنْ ra. Ona denilir ki, senin üzerine okuyacak, sana seni iyileştirecek kimdir ona sorulur kim seni kurtaracak bu halde ve zenne ennehu ennehu o artık bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar o ölecek olan bunu anlar weltafat tis suhu bisukh bacak bacağına dolaşır illa rabbike izin el mesaq o gün sevk olunacak yer rabbinedir o gün herkes rabbine sevk olur ferasetteke vela sella fakat o sadaka vermedi ve namaz da kılmadı velakin kezzabe ve tevazza ama hembe Yalanladı ve yüz çevirdi. Allah'ın ayetlerini, sözünü yalanladı ve yüz çevirdi. Zu mezehebe ila ehlihi yetemetta. Sonra kibirlenerek, böbürlenerek ehline döndü, gitti. Evlaleke ve evla. Yazıklar olsun. Evet. yazık sana. Sümme evla leke fe evla. Sonra bir daha yazıklar olsun sana. Eyyehsebul insanu en yutreke södda. İnsan başıboş bırakılacağını mi zannetti? Öyle mi zannediyordu? Elem ku nütfeten min meniyyin yümna. Kendisi dökülen bir lütfen değil miydi sun mehane ala sonra o bir kan tahtısı oldu fehaleh feseva sonra onu yarattı ve ona şekil verdi ve ce alemin huz zevcayn zekere ve önsa. sonra onları erkek ve dişi olarak bir çift yarattı eleyse zalike bi kadirin ala en yuhyil meuta bunları yapan insanları tekrar diriltmeye kadir değil midir? Elbette ki kadirdir. Allah yazıklar olsun dedi. Kime yazıklar olsun dedi? Sadaka vermeyene, namaz kılmayana, Allah'ın ayetlerini dinlemeyip dönene, onu ciddiye almayana, Yalan sayana. Zaten Allah'ın faal ismi yapan demektir. Allah her anda faaldır. Ama Allah rahman olarak faaldır. Vedud olarak faaldır. Gafur olarak faaldır. Neyi yaparsa yapsın bütün isimleri o Fe'al isminde tecelli ediyor. Fe'al ismi Allah'ın bütün Esma-ül Hüsnasından tecelli ediyor. Bütün varlığı varlıkta durdurup nasıl bir muamele yapılması gerekiyorsa Fe'al ismiyle öyle tecelli edip öyle muamele ediyor. Onun için Allah'ın faal isminin tecelli etmediği ne bir an ne de bir alan vardır. Ne de bir yer vardır. Eğer biri Allah'ın faal ismi burada tecelli etmesin, yani Allah bizim işimize karışmasın gibi ben ne yapacağımı daha iyi bilirim diyorsa kendini oraya ilah olarak koymuştur. Eğer birilerine uyuyorsa kendine göre, kafasına göre oraya bir ilah atamış demektir. Allah'ın yerine her işte eğer Allah'ın müdahalesi varsa bu durumda Kurun cüz-i iradesi nasıl tecelli eder? Allah'ın Kadir ismine sıra geldiğinde, kader bölümünü inşallah anlatacağız, izah edeceğiz. Allah kuruna irade vermiştir. Onun irade etmesini dilemiştir. Muameleyi de ona göre yapıyor. Bunun için peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Ne yapması gerektiğini, iradesini, nasıl kullanması gerektiğini ona öğretiyor. Senin iraden benim irademe tabi olsun diyor. Mümin budur. İradesini Allah'ın iradesine tabi kılan mümindir. Ama iradesini Allah'tan ayrıysa ne olur? İradesini şeytana tabi eder. Nefsin arzularına, isteklerine tabi eder. Dolayısıyla şeytani nefsinin arzularını, isteklerini ilah edilmiş olur. Yani Allah'ı kabul etmeyince kendine başka ilahlar edilmiş olur. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Hayatımızın herhangi bir yerinde, o isterse ailemiz içinde olsun, ister işimizde olsun, ister kazanırken, ister harcarken olsun, ister öğrenirken, ister konuşurken olsun, o fark etmiyor. İrademizi Allah'ın iradesine tabi edip, o benden nasıl istiyor deyip ona uymuyorsa, kendini ilah olarak kabul etmiş olur, kendini, nefsini Allah'a şirk koşmuş olur, birilerine uyuyorsa, onu ilah edinmiş olur. Allah'ın faal isminin kulda tecelli etmesi için, kulun, önce iradesini Allah'ın iradesine tabi etmesi lazım. Aynı şekilde, bütün, Azalarını Allah'ın emrettiği gibi kullanması lazım ki Allah'ın feal ismi onda tecelli etsin. Nasıl? Bakarken Allah ile bakmalidir. Dinlerken Allah ile dinlemelidir. Düşünürken Allah ile düşünmelidir. Konuşurken Allah ile konuşmalidir. İşi yaparken Allah ile yapmalidir. Hesabı Allah'a göre yapmalıdır. Allah ile nasıl bakmalidir? Hikmetle bakmalidir. Rabbim bu durumda benden ne istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yaparsam razı olur, nasıl yaparsam sever dediyse Allah ile baktık. Bir şeyi dinlerken de Allah'ın ayetlerini, hükmünü dinlerken de bu böyledir. Düşünürken de bu böyledir. Konuşurken de bu böyledir. Kul, ya Allah'ı kabul eder, Allah'a halife olur, Allah adına iş görür, Allah adına işi görürse halife olmuştur. Ama Allah adına değil de nefsi adına, şeytan adına, birileri adına düşünürse, konuşursa, bakarsa, işitirse, görürse ne yapmıştır? Kendini ya da birilerini Allah'a şirk koşmuş, onu Allah'ın yerine koymuştur. Allah bunu kabul etmez. Allah ve Aldır her anda bir şeyendedir her anda bir iştedir. Neyle her anda bir iştedir? Esmasıyla, bütün isimleriyle. İnsanın Allah'a halife olabilmesi için Allah'ın isimleriyle isimlenmesi gerekir. O isimlerle hayatını yaşaması lazım. Yani Rahman olarak, Rahim olarak, Kerim olarak, Afu olarak, Rezak olarak yaşamalıdır hayatı. Böyle olursa Allah'a halife olmuştur deyilse, böyle bir derdi, böyle bir hesabı yoksa, Allah'a nasıl halife olsun, nasıl halife olabilir? Eğer birinin ameli onu, cennete götürüyorsa ona Allah'ın rızasını kazandırıyorsa Allah'ın dostluğunu cemarını kazandırıyorsa evet, bu işi Allah ile yapıyor demektir Allah'ın emrettiği gibi yapıyor demektir kendini Allah'a ait görüyor demektir böyle biri Allah ile bakar Allah ile dinler Allah ile düşünür Allah ile konuşur Yahudiler, Allah dünyayı altı günde yarattı, yeri göğü altı günde yarattı, sonra arşa çekildi, dinlendi. Bu onların inanışlarıdır. Cumartesi günü, kendine göre, Cumartesi günü iş bitti, Allah, işi insana bıraktı, onun için dünyada, biz istediğimiz gibi yaparız. Ama cumartesi günü hiçbir iş yapmayız. Niye? Allah o gün dinlenmiştir. Biz de dinleniyoruz. Hatta öyle ki gerçekten hiçbir iş yapmıyorlar yalnız. İmanları bunu gerektiriyor. Zahiri olarak bir iş yapmıyorlar. Ama... O gün yüzlerce, binlerce insanı öldürmek serbesttir. İş çığırından çıkınca böyle olur. Müşrikler de eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık dediler. Cüz'ü iradeyi inkar ettiler. Sorumluluğu inkar ettiler daha doğrusu. Allah kuluna ben sana irade vermişim, tercih hakkı vermişim. İstersen Beni tercih edersin, istersen şeytani tercih edersin dedi. Ama insan dese ki, ben iradeyi kabul etmiyorum, sorumluluğu kabul etmiyorum. İradem sende kalsın ya Rabbi dese. Oraya ne denir? Allah sana ikramda bulunmuş. Sen varlık olasın, Hazreti insan olasın diye sana bu iradeyi vermiş. Seni meleklerden üstün hale getiren senin bu iradendir, bu tercih tercihindir. Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi olmaya çalışırken, sana kazandıran tercihen, bu tercihle beraber cihadın, yani mücadelendir. Kendi kendinle yaptığın mücadelendir. Evet. Ne buyurdu da Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kendini bize kısaca tanıtır mısın ya Resulullah? diyen bir bedeviye, sermaye, marifettullah, Kazancım, muhabbetullah, dinimin asli de akıldır dedi. Önce akli kullanmak gerekiyor. Sonra sermayeyi kullanıp kazanman gerekiyor. Sermaye marifetullahdır. Allah'ı tanımak. Allah'ı tanıdıkça muhabbetullahı kazanıyorsun. Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Yani sen Allah'ı seversin, Allah da seni sever. Evet.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 Her zaman için mutlaka iman da vardır, küfür de vardır, hak da vardır, batıl da vardır. İmtihan gereği Allah böyle dilemiştir Herkes kendi tercihini kendisi yapar. Mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da Allah'ın faal ismi nasıl tecelli etmiştir? Allah ona peygamberlik vermeden önce herkes ona ne diyordu? Muhammedül Emin. Güvenilir. Bununla beraber herkes onu severdi. Ona kıymet değer verirdi. Akıllıdır derdi. Ne zaman ki Allah'a davet etti. Evet. Ne dediler ona? Deli dediler. Mecnun dediler. Kendini şaşırmış dediler. Niye? Aynı insan önce faal durumda değildi. Davet etmiyordu çünkü. Sadece kendine iyiydi. Birilerine gelsen de iyi ol demiyordu. Allah buna iyi demiyor yalnız. Allah faaldır. Taal'ın tersi nedir? Atıl durumda olmak. Evet. Bir, taal iyi vardır, aktif iyi vardır, bir de pasif iyi vardır. Yani pasif iyiken Resulullah Efendimiz, Herkes ona Muhammed-ül Emrin deyip kıymetle gel verildi Ne zaman ki aktif iyi oldu, iyiliğe davet etti, iyi olmaya davet etti, küfür, şirk, ona düşman oldu. Ne zaman ki şirki temizlemeye kalkıştı, şirk ehli ona düşman oldu. Küfür ehli ona düşman oldu. Bu böyledir. Eğer küfre dokunmazsan, Şirke dokunmazsan, nifaka, münafıklığa dokunmazsan, iyiysen herkes seni sever. Ona dokunduğunda, yani şirk ehli, küfür ehli, nifak ehli sana düşman olur. Her türlü düşmanlığı yaptılar, her türlü işkenceyi yaptılar, evet, memleketinden çıkardılar. Neden? Neden? Niye ki gelin siz de Allah'a iman edin, siz de cennete gelin dediği için. Allah'ın Rab olarak kabul edin dediği için. Allah rahman ve rahimdir dediği için. Başka bir şey için değil. Önce insan kendisi için faal olmalıdır. Yani çalışır durumda olmalıdır. Önce aklını kendisi için çalıştırmalı. Ben ebedi hayatımı nasıl kazanırım? Allah'a nasıl halife olur? Nasıl dost olurum deyip aklını kullanmalıdır. Eğer aklını kullanmıyorsa akıl yok mesabesinde demektir. Birine akılsız dediğimizde onun akli olmadığı için değil aklını kullanmadığı içindir. Allah'ın ayetlerini anlamada kullanılmayan bir akıl kullanılmamış akıldır. Da'al bir akıl değildir yani. Pasif durumdadır. Atıl durumdadır. Allah onlara akılsız dedi. Ne buyurdu? Canların en kötüsü, aklını kullanmayan insanlardır dedi. Akıl var, onu kullanmıyor. Nerede kullanmıyor? Ebedi hayatını kullanmada kullanmıyor. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın keramını anlamada kullanmıyor. Tefekkür etmiyor, düşünmüyor. Gerekeni yapmaya çalışmıyor. Evet. Allah bunlara canların en kötüsü dedi. Aynı şekilde, iradesini kullanması gerekir, tercihini yapması gerekir yani. Aklını kullanmadıysa, tercih de yapamaz. Akli sonuna kadar kullanması lazım ki, tercih yapabilsin. Tercih yaptığında bile tercihi yarım yamalaktır. Ben diyor, Allah'ın rızasını istiyorum diyor, üç adım ileri atıyor, on adım başka tarafa gidiyor. Üç gün namaz kılıyor, on gün kılamıyor. Örneğin İki gün Allah diyor Sonra bakıyorsun başka bir yerde Başka bir yanlışın peşindedir Karar verememiş Kendisini hedefi belirleyememiş Aklını kullanmamış yalnız Aklını kullansaydı Akıl ona yolu gösterir Tercihi yaptırırdı. Yeteri kadar düşünememiş Tefekkür edememiş Yani akıl Dağar isminin tecellisine mazhar olmamış demektir. Akıl eğer faal olmazsa, çalışır durumda olmazsa, diğer organlarda ona göre hal alır. Gözü de kör olmuş olur, kolaki sağır olmuş olur, bir de dili de dal olmuş olur. Allah öyle buyurdu. Onlar kördürler, görmezler, sahırdırlar, işitmezler, kalpleri var anlamazlar dedi. Niye? Kullanmıyor, kullanamıyor. Hikmetle bakamıyor, hikmeti dinleyemiyor. Tefekkür edemiyor, düşünemiyor. Kendi kendine zulmetmiş, kendini öldürüyor. Birinin aklı çalışmıyorsa, gözü görmüyorsa, kulağı işitmiyorsa, aklı da fehmetmiyorsa, kalbi de fehmetmiyorsa, bu ölüdür. Ölmüş. Allah öyle buyurdu. Resulüm, ölülere sen mi işittireceksin? Onlar ölüdür dedi. Ölü budur. Diri kimdir? Diri Allah diyendir. Diri, Rabbini isteyendir. Rabbini dileyendir. Neyi istediğini, neyin peşinden koştuğunu bilendir. Ebedi hayata hazırlıklı olandır. Hazırlanandır. Allah gel dediğinde, sevgiliye gider gibi gidendir. Öteki, aklını kullanamamış. Aklını faaliyete geçirmemiş. Ebedi hayatını Kazanmak için faaliyete geçmemiş. Yarım yamalak. Ama baktığımızda bütün peygamberler ve bütün peygamberlerle beraber olanlar hepsi faal durumdadır. Hepsi koşuyor. Hepsi hayatını ortaya koymuş. Ebedi hayatını, Allah'ın rızasını kazanmak için. Onun için herkesin kendisine bakması lazım. Acaba faal durumdan midir, yoksa pasif durumdan mıdır? atıl durumdan mıdır? Bir de faal olmayan iman vardır, faal olmayan gönül vardır, faal olmayan ruh vardır. Eğer iman faal değilse Allah öyle buyuruyordu: İman etmeyenler ya da imanlarından bir fayda görmeyenler. Kim fayda görmüyor imanından imanı faal olmayanlar. İmanları kendilerini harekete geçirmiyorsa bu faal bir iman değildir. Allah'ın faal ismini, faal isminin tecellisine masar olmamış okul demektir. İman faal olmayınca ona ibadeti yaptıramaz. Allah'ın rızasını kazanmak için ona o çabayı, gayreti sarf ettirmez, ettiremez, gücü yok. Eğer faal durumda olursa, ne üretir? İman üretir, aşk üretir, muhabbet üretir. Onu harekete geçirir, ona yaptırır. Evet. Eğer Allah'ın faal ismi tecelli etmezse bir kulda, Okul gerektiği gibi aklını kullanamaz, iradesini kullanamaz, gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını kullanamaz. Allah yolunda kullanamaz yani. Kimin yolunda kullanır? Kim tecelli etmişse onda, onun yolunda kullanır. Eğer... Kendini şeytana teslim etmişse, şeytan onu kullanır. O da bütün bu organlarını ne yapar? Şeytanın yolunda kullanır. Allah yolunda kullanılmıyorsa, şeytan onu kullanır demektir. O boş kalmaz. Evet, bakacağız. Allah'ın faal ismi bize tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Allah ile hareket ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Allah ile bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Baktığımız her yerde Allah'ın hikmetini görmeye çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Evet, bir de Allah ne buyurdu? İnşallah demeden, Allah dilerse demeden... Yarın şunu şöyle yaparım deme dedi. Allah her şeyi ihata etmiştir. Her şey Allah'ın kudretinde. Bu her anda her şeyi yapan odur. Kul bir şey yapıyorsa onun verdiğiyle yapıyor. Allah'ın kendisine verdiği iradeyle güçle yapıyor onu. Bu gücü kullanmasını, bu tercihi yapmasını Allah dilemiştir ne buyurur ayet kerime de Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Allah sizin dilemenizi dilemiştir yani Allah'ın gurlun dilemesini dilemesi Allah'ın dilemesidir Allah diledi ama sana bir de dileme hakkı verdi hadi tercihini yap dedi istersen Hazreti insan olmayı tercih edersin istersen Biraz önce okuduğumuz ayette cehennemlikleri anlatırken, onlar orada eşeğin çıkardığı sesi çıkarır dedi. Eşek gibi zırlar dedi. Tek kelimeyle böyle söyledi. Resulullah Efendimiz anlatıyordu aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü Hazreti İbrahim'i anlatırken, Kıyamet günü Hazreti İbrahim diyecek ki, Ya Rabbi, ''Dünyada beni şerefler, şereflendirdin, ahirette beni şereflendirdin, ama bugün babamı cehenneme gönderiyorsun, bu benim için bir eksiklik olmaz mı?'' Diyor, Allah buyurdu ki, ''O, bana isyan etmiştir. Bu senin için bir eksiklik olmaz. Bu seninle ilgili değildir. Dör buyurdu ki Hz. İbrahim'e ayağının altına bak. Yere bak dedi. dur bakınca babası Azer'i gördü. Kana bulanmış bir hayvan. Kana bulanmış bir hayvan olarak gördü onu buyurdu ki cehenneme götürülmüyor. Eğer insan insan olmayı tercih etmezse mutlaka bir hayvan olur yani. Bir hayvanın hali onda ağır gelir, ağır basar. Ahirette cehenneme bir hayvan olarak gider. İnsanlar cehenneme gitmez. Hayvan gibi olanlar gider yani. En kâmil manadaki insan kimdir? Hazreti insan kimdir? Resulullah Efendimiz, peygamberler, onunla beraber olan sahabeleri, bize düşen, onları kendimize örnek almaktır. Onlar gibi evet, Hazreti insan olmaya çalışmaktır. Kendi bildiğimiz gibi değil. Ya da kimsenin hakkını yemedik, kimseye zulmetmedik. Biz cennete gideriz demek kendini kandırmaktır. Şeytanın insanı kandırmasıdır. Allah faaldır. Allah'ın bütün esma-ül husnası kulda tecelli eder, etmelidir. Ne kadar isimler tecelli etmişse o kadar o kamil insan, Hazreti insandır. Eğer biri ebedi hayatı için tembellik yapıyorsa, ebedi hayat ya da dünya hayatı diye bir şey yoktur. İkisi aynıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır çünkü. Eğer biri tembellik yapıyorsa, Allah'ın tembel diye bir ismi var mıdır? Böyle bir isim olur mu? Bu durumda sen Allah'tan uzaksın. Hem de bütün isimleriyle uzaksın. Evet. Allah feal'dır, her an bir şeyendedir, her an bir iştedir. Ne buyuruyordu İsrâ Suresi'nde? Fe iza feragta Rabbike Ne zaman bir işten boşaldınsa, bir işi bitirdinse Hemen. Ve ila Rabbike farighan. Rabbine rağbet et. Rağbetin Rabbine olsun. Ona koş. Hemen onun rızasını kazanmak için, onu kazanmak için yeni bir işe koyul demektir. İşi bitirdim, hallettim, bu kadar yeter deme. Yani namazı kıldın, bitirdin, tamam ben namazı kıldım. Deyip, işi bitirdim deme. Kazanmaya devam et. Rabbine olan rağbetin devam etsin. Allah demeye devam et. Onun hesabını yapmaya devam et. Zikretmeye devam et. İyilik yapmaya devam et. Bir iş bitince başka bir işe devam et. Ne için? Rabbin için. Geçen haftadan kalma bir soru var. Benim gelinim küslü babasının evine gitti. Oğlum da onu almaya gidince kayınbabası da oğlumu öldürdü. Benim çocuklarım, abimizin intikamını alacağız, biz de onu öldüreceğiz diyorlar. Ben de bazen çok kızıyorum, hem oğlumu öldürdüler hem de torunlarımı aldılar. Gidin intikam alın diyorum sinir anında, doğru müdür ne yapmalıyım? Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, Kim bir mümini kasten öldürürse, onun yeri ebedi cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir dedi. Eğer biz de kendi çocuklarımıza, siz de gidin onu öldürün dersek, kendi elimizde çocuklarımızı ne yapmış oluyoruz? Ebediyen cehenneme göndermiş oluyoruz. Sadece çocuklarımızı değil. Kim bu işe evet demişse, teşvik etmişse, da geri ebedi cehennemdir. Ne, yapması, ne yapılması lazım? Bu durumda ananın onları koruması gerekir. Çocuklarını ateşten koruması gerekir. Kendini de tabi. Hayat Sadece dünya hayatı değildir. Hepimizi ebedi bir hayat bekliyor. Onun için yaşarken ebedi hayatımızı kazanmaya çalışmamız lazım. Sinir anında demiş. Sinir anında akıl devreden çıkıyor. Şeytan orada hazır bulunuyor. Bize düşen Allah'ın hesabını yapmaktır. Bu durumda Allah neyi istiyor? Sabretmemizi istiyor. Cezasını Allah verir. Ceza olarak ebedi cehennem yetmez mi? Öldürürse ne olur biri, onun günahını üstlenmiş olur. Onu cehennemden kurtarmış olur. Ötekini cehenneme göndermiş olur. Evet, çocuklarımızı cehenneme göndermeyelim, kendimiz de onunla beraber cehenneme gitmeyelim. Hem dünyamız cehennem olur, hem ahiretimiz. Ne yapıyoruz? Allah'a havale ediyoruz. Allah gerekeni yapar. Şu anda maddi olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Artık gönlüme bakıyorum. Hamd yerine isyan etmeye başlamışım. Bu halime çok üzülüyorum. Benim için dua eder misiniz? En büyük dua kendi kendimize yaptığımız duadır. Yapacağımız duadır. Zaten eğer sıkıntılı olmasa, zorlanmasak sabır gerekmez orada. Zorlandığımız için sabır gerekiyor. Hiçbir şey karıcı değildir. O mutlaka geçer. Nasıl bir sıkıntı, bir sorun olursa olsun o mutlaka geçer. Dünya hayatının kendisi geçeceğidir. Onun için sabredersek kazanırız. Ne buyuruyor Daed-i Kerime'de? Allah sabredenlerle beraberdir, Allah sabredenleri sever. Sabrımızın karşılığında Allah'ın beraberliğini, sevgisini kazanıyoruz. Dünyada bile sıkıntı çekeriz ama ebediyen kazanmış oluruz. Evet. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü bir kulü hesap yerine getirirler. Günahını sevabını tartarlar. Günahı ağır gelmiştir. Cehenneme gidiyor. Sonra bir şeyi getirip sevap kefesine koyarlar. Birden sevapları ağır gelir. Cennete yüksek dereceler kazanır. Herkes merak eder o sevap kefesine konan neydi diye. Diyor, Allah buyurur ki bu kurumun dünyada çektiği sıkıntılardır. Evet, buyurdu ki kıyamet yerindekiler derler ki keşke biz de dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi biz de bugün bunu kazansaydık. Yani o kadar çok sıkıntı yaşasaydık ki vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi. Buyurdu. Ayağınıza bir diken bassa bu böyledir. Bir endişeniz olsa, endişe, o da boşa gitmemiştir. O da yazılıyor. Endişe. Herhangi bir şey için endişe etse. Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin. Allah bizi münafıklardan eylemesin. İki yüzlü olanlardan eylemesin. Allah'ın emrini, hükmünü kabul edenlerden eylesin. Hayatı bir imtihan olarak görüp, imtihanı kabul edenlerden eylesin. İmtihanı kazanmaya çalışanlardan eylesin. İmtihanı kazananlardan eylesin. Amin. Allah bütünüyle, Bizi sevmeden, Bizden razı olmadan, Bizi huzura almasın inşallah. Amin. Bizi huzura alırken, bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura alsın inşallah. Amin. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin. Allah hepinizden razı ol.